170. konu, Übade bin Samit ve bazı sahabelerin 1. Akabede Hazreti Peygamber'e biat etmeleri, Übade bin Samit şöyle anlatıyor, Biz 1. Akabede 11 kişiydik, kadınların yaptığı biat gibi biz de Hazreti Peygamber'e biat ettik, bizim bu biatımız savaşlar olmazdan önce olmuştu, biz ona, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, iftira etmemek, çocuklarımızı öldürmemek ve herhangi bir marufta ona isyan etmemek üzere biat ettik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu şartları yerine getiren için cennet vardır. Bunlardan birisini terk edenin hesabı Allah'a aittir. O, dilerse azap eder, dilerse bağışlar.